Bölüm 91. Nasihatte ölçülü olmak. Rabb'inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. 16. Nahl 125. Hadis 699. Ebu Vail Şekik İbn Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. İbn Mesud Allah ondan razı olsun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 Namazı uzunca kıldırp, hutpeyi kısa kesiniz. Hadis 701. Muaviye ibne Hakem esfülemi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen yarhamı Allah dedim.